Allah'tan inkar edenleri ilk sürgülde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalemeli kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Melide'ye geldiği zaman Yahudilerden beni nadir nadir oğulları ile tarafsız kalmaları taşıyan bir anlaşma yapmıştı. Bedir savaşında Müslümanlar galip gelince Yahudiler bu Tevrat'ta kendisine zafer bari fakat Uhud Savaşından sonra da tamamen değiştiler ve anlaşmayı buldular. Bunların lideri Kabil'de Eşr, 40 tuvarıyla Mekke'de Müslümanların aleyhine Ebu Süfyan'la ittifak yaptı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve süt kardeşleri. ''Ya Muhammed, hani sen yeryüzünde fesat çıkarmamana ben en zorunmuştum?'' dediler. Bu konuda bazı müdünler bile tereddüt ettiler. Bunun üzerine bu ayet-i kerimeyi, en la de la niña Allah her şeyine takip edilir. Medine 2 kilometre uzaklıkta bulunan nadir oğullarına karşı yaya olarak seferber çıkmış ve zorluklarla karşılaşmadan arazi yede getirilmiştir. Bu arazi Hz. Peygamber'e ait kabul edilmiş. O da bunu kendisi, ailesinin geçişini ve bazı askeri harcamalar için elde tutmuş. Bir kısmı da asrattan bazılarla dağıtılmıştır. L'l-Fuqa <gülüyor> Yeah, but yep. Yukarıdaki ayetler İslam devletinin gelir kaynaklarından feyli hükme bağlamıştır. Fey, düşmandan silah kullarla elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler kamu yararı düzeltme güçler ve herhangi bir sınırlamaya tabi olması asker memur maaşları savunma giderler, bayınlilik işleri vesaire gibi devletin yapması gereken bütün hizmetlere sarf eder. Allah'ın verdiği bu kanimet manları yurtlarından ve manlarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir yütuf ve rıza dileyen, Allah'ın diline peygamberine yardım eden, fakir muhalimleri işte doğru olanlar bunlardır. Daha öncede de Medine'yi yurt edilmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler. Kendilerine göç edip de gelenleri dillerine hazreti olan İcer doğru noktalarına ulaşsın. <Sessizlik> Ven Bunların arkasından gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizlerinden önce gelen geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. kalplerinde iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz şüphesiz bize çok şefkatli çok verhamdülisin. Muhacir ve Fiyadete kadar gelmiş ve gelecek olan müminlerdir. Eshab-ı kiramın hayırla yâdete, onlara dil uzatmama ve kim destememek gereği ayet işareti diyoruz. <gülüyor> Münafıkları tutan eğerinden imkan eden dostlarına, eğer siz yurdunundan çıkarılırsanız mutlaka bir de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinde kimseye asla uymayın. Eğer savaşa tutuşursanız mutlaka ayağını veririz. Dediklerini görmeden Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder. Bu ayette münafıkların reisi Abdullah'ın Beni nadir, nadir oğulları oğullarıyla mektuplaşmasının ve onlara yardım hususunda verdiği teminatı haber veren bu gönüyle de Kur'an'ın mucize olduğuna devam eden parmak ürünleridir. Anlıyorsun eğer onlar çıkarılırlarsa onlarla beraber çıkmanızda Savaşı tutuşmuş olsalar, onlarla yardımlaşmadılar, onlara yardım etmezler. Yardım edilmezler bile, arkaların dün kaçarlar. Sonraki, şehirlerde veya siperler arasında bulunmak sizinle toplu halde savaşamaklar. Kendi aralığındaki savaşları ise çizindir. Çünkü onları değerli toplu sanırsın. Halbuki katileri Darma Böyledir çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur. Yahudi ve münafıklar Allah ve Resulü ile savaşa tutuştukları zaman kablarına korkup girerdi. Zaten inançları sakat, gayret birbirlerine aykırı olduğu için toplu hareket edemelerde. Onların durumu kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibi Onlara acı gibi bir azam vardır. Yani avuklerin durumu çok kısa bir zaman önce denildi, de, malum ve peşan olan müşriklerin durumuna benzemiştir. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar eder. İnsan inkar edilince de ben senden uzağım ve vereyim çünkü ben alemden Nihayet ikisinin de sonu içinde ebedi kalacakları ateş bulacaktır. İşte bu zahmetlerin cezasıdır. <gülüyor> ya O <laughs> Önce um. Cehennet ehliyle cennet ehli bir olmaz, cennet ehli isteklerine gelişen erdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirsek muhakkak ki onu Allah dokunusundan baş eğer parça parça olmuş görüldü, bu misalnya ilah yoktur. Gönülmeyeni ve gönüleni bilendir. O ezirgendir, bağışlığındır. Allah cennet-i dünyayı ahir Var bilendir. Rahman ve rahim isimleri rahmet kelimesinden türenmiştir. Rahman, cenab Hakk'ın zaten bütün göklerde de yerde olanlar onun şanını yücelitmekte derler. O galitir, hikmet sahibidir. Haşif Suresi'nin bu son üç ayetinin fazileti hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ki sabahleyin üç defa eğer bir dahisi Ali min esirat belajim dedikten sonra haşire süresinin sonundaki üç ayetleri okursa Allah ona akşama kadar bağışlanması diyeceği 70 bin berek görev O kimse o gün ölüs eşit olarak akşamleyin okursa yine böyledir